Ne var? birinki Ha bilmiyorum 92. Kabir nimetleri ve azabı.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 Kabir nimetleri ve azabı. Her ölen kabir nimetlerine yahut azabına erişir. Defnedilmesi yahut defnedilmemesi sonucu değiştirmez. Haşereler ve yırtıcı hayvanlar bedenini yese veya kül oluncaya dek yakılsa, sonra da bu küller havaya saçılsa veya asılsa veya da denizde boğulsa dahi kabir nimetleri veya azabı muhakkak ona ulaşır. <gülüyor> <gülüyor> Kabir azabı ve nimetleri hem ruh hem beden için geçerlidir. Kabir azabı zalimler için hazırlanmıştır. Bu zalimler kafirler, münafıklar ve isyan edenlerdir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَةِ جُزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِم ve an -ayet o zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış onlara, Haydi canlarınızı kurtarın. Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen En'an suresi 90. 93. ayet. Evet. Yine Allahu Teala Firavun'un ailesi hakkında şöyle buyurmuştur. Ennar yu'radun alayha ghodu'en Onlar sabah akşam o ateşe sunulmaktadırlar. Kıyametin kopacağı gün de Firavun ailesini azabın en çetinine sokun denilecek. Evet. Lümen sure 46. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın <gülüyor> ve Resulü'nün salat ve selamı üzerine olsun. i sünnet ve cemaat inancın esaslarından bir tanesi kabir azab, e, kabir nimetlerine ve kabirde e, azaba çarptırılacağına inanmak ehli sünnet ve cemaatin inanç esaslarından bir tanesidir. Bu da gaybi bir meseledir. Aynı ahiret gününe iman gibidir. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'den ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bizlere sahih olarak bildirilene bu hususta iman etmek farzdır. Bunlardan herhangi bir şey inkar etmek, ahiret gününü inkar etmek demektir. İşte bu ölen insan ister normal bir şekilde ölsün, ister uçaktan uçağın düşmesi veya vahşi hayvanların parçalaması sonucu olsun, ister gömülsün ister gömülmesin isterse denizin en dibine atılsın o kimse kabir azabını veya kabir nimetlerini tadacaktır Ehli sünnet vel cemaatin akidesi bu hususta böyledir yani defnedilme şartı yoktur kabir azabına veya kabir nimetlerine kavuşması için o kimsenin defnedilme şartı yoktur kabir nimetlerini Allah-u Teala müminler için hazırlamış. Kabir azabını da kafirler, münafıklar ve günahkar Müslümanlar için, müminler için hazırlamış. Bu hususta e, Allah-u Teala'nın ayetleri var. Az önce En'am suresi 93. ayeti de okuduğu gibi. Yine e, kabir azabının e, olduğuna delalet eden başka bir ayette Gafir suresi 46. ayet. Apaçık de, delalet ediyor bu hususta. Allahu Teala bu iki ayette kabir azabının olduğunu bizlere haber veriyor. Bunları inkar etmek insanı dinden çıkarır. Çünkü gaybi bir meseledir. Kur'an ve sünnetle sabit olan bir meseleyi inkar etmek insanı dinden çıkarır. beden diyor. Evet. de görecek. Ruh da beden de görecek. Evet. beden eriyip gidiyor ama Allahu Teala onu e, ruh, ruhu e, başka hadislerden geçiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İmam Mahmud'in müsnedinde sahih olarak haber verildi hadiste Allahu Teala öyle bir teşbihte e, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sallam anlatıyor ki kafirin, münafığın, müşrin ruhlarını kabzetti ruhunu kabzettiği zaman melek yukarıya Allahu Teala çıkıyor. Her uğradığım e, müminin ruhunu kabzettiği zaman her e, semaya uğradığı zaman öyle bir güzel koku e, saçıyor ki melekler uğrayan melekler ne kadar güzel bir e, ruhmuş kimin ruhudur diye soruyorlar. Onu kabzeden melek diyor ki falan ibn filan yani falan canlı oğlu filanca en güzel isim dünyada en güzel ismiyle anarak o kimseyi söyler diyor. Ve her semaya çıktıkça onu met ederler insanlar, şey, melekler, överler. Ee, buna karşılık, tabi e, ka, ruhunu kabzederken de ona güzel bir şekilde kabzeder. Ama kafir, münafık, müşrik ise onun ruhunu kabzederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem as diye e, bir bitkiyi örnek gösteriyor. Bizim köy, köylerde yaşayanlar bilir bunu. Ee, hayvancılıkla özellikle e, geçinenler bilir. Pıtırak derler. Anadolu tarafı Anadolu'da bilenler bilir. Evet. Pıtırak koyunun yününe yapıştığı zaman nasıl olur, nasıl çıkarılır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pıtırağın yaş yünden çıkarılışı gibi melek, melek diyor kafirin münafığın, müşriğin ruhunu öyle kabzeder diyor, çeker diyor. Böyle bir çeker ki öyle bir can canhıraş ondan bir çıkar ki diyor İnsan ve cinlerin dışında herkes işitir onun sesini diyor. Hani o pıtıran kuru yünden çıkarılması biraz hafif olur. Ama yaş yünden çıkarılması imkansız hale gelir. Çok zor olur. İşte kafirin, müşkinin, münafın ruhunu o şekilde kabzeder, alır. Onu e, yünlü, e, pis kokan bir şeyin içine koyarlar. Eee kabın içine koyarlar. Her uğradığı e, semada öyle bir pis kokar ki dünyadaki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in haber verdiği üzere en pis hayvanın leşi gibi kokar diyor. O kafirin, münafığın ve müşriğin ruhu o şekilde kokar diyor. İşte o ruh Allahu Teala en sonunda 7 kat semanın üzerine çıktıktan sonra Allahu Teala tekrar yere geldiği yere iade etmesini emreder. İşte e, tekrar yere atılır o Aynı işte e, Kur'an-ı Kerim'de, Ayet-i de belirttiği üzere müşriğin Allah'a ortak koşanın halini Allah-u Teala orada vasf ediyor. Allah'a ortak koşmanın e, engin kayalıklardan düşüp de parçalanmaktan daha şiddetli, çetin olduğunu haber vermesi gibi o kafirin, müşri, münafın ruhunu yere atıyor tekrar. Yeryüzüne gönderiyor. İşte o ruhu Allah'ın emriyle kıyamete kadar azap görüyor. Ahiretteki azabı da daha çetin olacak. Müminin ruhu da cennet bahçelerinde dolaşıyor bir kuş misali. Bedeni de işte Allah Allahu Teala'nın emriyle nimetin nimetler içerisinde oluyor. Yani ki bizim ehli sünnet ve cemaat itikadımızda cennet ve cehennem şu anda vardır. Herkes ameline göre orada muamele görecek. Cennetlikse Cennette gezer. Kıyamete kadar cennette gezer. Cehennemlik ise cehennemde azap görür. Çünkü uiddet lilmuttaqin ayetler var. Cennetten bahseden ayette uiddet lilmuttaqin diyor. Ce muttakiler için hazırlanmıştır. Uiddet kafirin, kafirler için hazırlanmıştır. Bizim ehli sünnet ve cemaat itikadında cennet ve cehennem vardır. Her her birisi için İnsanlar vardır, mevcuttur. İnsanlar ve cinler mevcuttur. Onlar amellerine göre oralarda kimisi, cennette olanlar cennet nimetleriyle nimetlenir. Kafirler, müşrikler ise münafıklar ise cehennemde azap görürler. Evet. Bir hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi bir kimse öldüğü zaman sabah akşam ona kalacağı yer sunulur. Gösterilir şayet cennet ehlinden ise cennet ehli arasındaki yeri, eğer cehennem ehlinden ise cehennem ehli arasındaki yeri gösterilir. Ve kendisine kıyamet gününde Allah seni ölümden sonra dirilte, diriltinceye kadar bu senin yerindir denilir. Evet. Demek ki buradan da anlaşılıyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evet. haber verdiği Buhari ve Müslim'in rivayetindeki bu hadiste haber verdiği üzere cennet ehli Kabre girildi, girdiği zaman Allah Ta'ala kendisine cenneti gösterecek. Cehennem ehli de aynı şekilde cehennem kendisine gösterilecek. Burası kıyamet gününe kadar senin kalacağın yerdir denilecek. Hatta başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlini cennet ehline cenneti gösterdikten sonra cennet ehli diyecek ki Ya Rabbi Ekimiz ee, اقم الساعة diyecek اقم Sağa. Ya Rabbi kıyameti bir an önce kopar ki ben buna kavuşayım diyecek yani bu Allahu u göndermiş, göstermiş olduğu cenneti kendisine göstermiş olduğu cenneti cennetlik olan kimse gördükten sonra Rabbi اقم الساعة Rabbi اقم الساعة diye Allahu Teala Teala'ya yalvaracak yani ey Rabbim kıyameti kopar kıyameti kopar diye Allah'a ya yalvaracak Kafir de kendisine cehennem gösterilince, burası da senin yerindir denilince kendisine Rabbi leytukim ise'a, Rabbi leytukim ise'a diyecek. Aman Allah'ım Rabbim bana kıyameti koparma, kıyameti koparma diyecek. Niçin bir an önce kavuşadı? Ona girecek çünkü. Geciksin de cehenneme girmemek için. O azabı görmemek için. Yani kabir azabını e, daha ehzal görüp onu, onu yaşayacak. Kabir azabı ona göre hafif olacak. Evet, devam et diğer bir hadiste de şöyle buyurmuştur eğer birbirinizi gömmekten kaçınmanızdan korkmasam benim işittiğim kabir azabını size de duyurması için Allah'a dua ederdim sonra kendisini dinleyenlere yüzünü döndü ve kabir azabından Allah'a sığının dedi onlar da kabir azabından Allah'a sığınırız dediler o tekrar kabir azabından Allah'a sığının buyurdu onlar da Tekrar biz kabir azamından Allah'a sığınırız dediler. Evet. Niçin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Allah Teala tarafından kabirde azap gören kimseleri Allahu Teala kendisine gösterdi. İşittirdi onların seslerini. İşte o sesleri işittiğinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şayet bu insanların benim işitmiş olduğum sesleri sizin de işitmenizi işitmiş olsaydınız işitmenizden korkmasaydım çünkü e, işittikleri takdirde ce, Cenazelerini gömmeyecek sahabe Dehşetli bir manzara O dehşetli manzaraya maruz kalmamak için Cenazelerini gömmeyecekler Bundan endişe etmeseydim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yani bu, bu işi terk edeceğinizden Korkmasaydım diyor Ben de sizi Kabir azabındaki o insanların işittikleri sesleri sizlere de işittirmesi için Allah'a dua ederdim diyor Çok dehşetli korkunç Sesler var Hatta başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Geçen dersimizde söyledik. Kabir azabında başına öyle bir gürzle, e, demir balyozla vuracak ki diyor, yeryüzünde bulunan diyor, insanlar ve cinler, cinlerin dışında herkes o sesi işitir diyor, o haykırışı e, sesi işitir diyor. Kulakları sağır ede eder edercesine diyor, Haykırı, haykırışları var diyor. Ama insanlar ve cinler işitemezler onu diyor. Bütün varlıklar işitirler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek, demek ki çok dehşetli bir azap var. O azabı sadece insanlar ve cinler işitmiyor. Ama diğer varlıklar hayvanlar, bütün varlıklar işitiyorlar. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem'in dediği gibi cenazeleri defretmez. İnsanlar bırakır ortada leş gibi kokar. Cenazeler İşte bunu, bundan endişe etmeseydim korkmasaydım diyor Size haber verirdim. Kabir azabında o insanların işittiği sesleri size de işittirmesi için Allah'a dua ederdim diyor İnsanlar bu işi bırakacaklar Aman azap görmesinler diye dışarıda Cenazelerini görmeyecekler Allah korusun <gülüyor> Bu da cenaze e, Kabir azabının Sahih olduğuna var olduğuna Delalet eden hadislerden bir tanesi <gülüyor> Evet bir diğer hadiste ise kabrinden iki meleğe cevap veren mümin hakkında şöyle buyurmuştur. Gökten bir münadi, kulum doğru söyledi diye seslenir. Şu halde ona cennetten döşek hazırlayın. Onu cennetten giydirin ve onun için cennette, cennete bir kapı açın. Bunun üzerine cennetin hoş kokusu ve güzelliği o kula ulaşır. Ve gözünün görebildiği kadar da kabri ona genişletirir. Evet. basar diyor. Yani insan şöyle bir düz bir arazide Gözünün iliştiği en son noktaya kadar Allahu Teala ona cennette yer ayarlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah kabrinden cennete giden bir yol açıyor, açtırıyor. Artı cennette gözünün görebildiği yere kadar. Tabi ne yani, kadar uzun mesafe. Tabiri genişliyor. Tabiri genişliyor bu şekilde. Kabir de genişliyor, cenneti görüyor. Cenneti de görüyor. O cennete giden kapı açıyor Allahu Teala o kendisine. Hani cennetin, e, kabrin genişlemesinin yanında, allah Teala ona ka, cennete giden bir kapıyı açtırıyor, kabirden. Çünkü oraya bakıp, kabirden nimet görsün. Dünyada çektiği ezanın, cefanın, ibadetlerin karşılığı olarak allah Teala kabirde ona ne yapıyor? Nimet veriyor. O nimet nedir? İsterse onu bir çukura alsınlar o kulu. Ama ne yapıyor allah Teala? Cennete giden bir kapıyı açıyor. O kapıdan cenneti görüyor. De ona azab bulmam, değil mi? Kısa bir süre için mi yoksa o bir süre Kıyamete kadar, kıyamet kopana Kıyamete kadar. Kıyamete kadar çok uzun bir süre. Amerika adam o kadar uzun bir süre düşününce. Ya burada insan nimetleri görüyor. Ben de burada o kadar nimet olmadığım için o da bana bir azab bulmuşum. Şimdi sen, sen, sen de ne yapacaksın? Onun gibi yaşamaya çalışacaksın. Onun elde ettiği mükafatı sen de elde etmek için de uğraşacaksın. Ne yapacaksın? Allahu Teala'ya gereği gibi kul, Rasulullah Aleyhissellemede. Gereği gibi bir ümmet olacaksın. Yani onun dediklerini yapacaksın. Yapma dediklerinden yap, kaçınacaksın. Karşılığında mükafat budur yani. <gülüyor> Yine işte bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına, e, kabir azabından Allah'a sığının e, diyerek Ümmetine yine bir e, hususta örnek olmuş. Bizler namazlarımızda biraz sonra hadis var. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem 4 hususta cehennem azabı 4 e, hususta Allah'a sınırladı. Bunlardan bir tanesi kabir azabı ve cehennem azabıydı. Bunlardan Allahu Teala Allahu Teala Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem emretmişti. Evet. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in namazda Teşehid'de yaptığı dualardan birisi de şudur Allahümme inni a'udzu bike min azab-i ve min azab-i kabri ve a'udzu bike min fitnetil mahya ve mamat ve a'udzu bike min, fitnet min fitneti mesih-i deccal Min fitnetil mesih-i deccal Allahümme cehennem azabından sana, sana sığınırım Allahım, kabir azabından sana sığınırım Allahım, dirilme ve ölüm fitnesinden sana sığınırım Allahım, mesih-i deccalin fitnesinden sana sığınırım yani. Kabir azabından kurtulma vesileleri Kabir azabından kurtulma azaba Yok. sebep olan şeylerden Müminlerin kabir azabı görmelerinin sebepleri Evet Şimdi Hadis, bu müminlerin kabir azabı görmelerinin sebepleri Kafirlerin, müşriklerin, münafıkların ki ayrı Evet Hadislerde zikri, zikri geçen kabir azabı sebeplerinden bazıları şunlardır evet. Bir Nemime götürüp getirme, laf taşıma İki, Nemime zaten laf Laf taşımak demek yani birisinden laf getiriyorsun. Başka yine laf götürüyorsun. Bu laf getirip götürmek buradaki kasıt iki kişinin arasını bozmak amacıyla laf getirip götürmektir. Artık Yoksa hayır götürebilir insan. Mesela bir kardeşimiz Salih hocam e, falanca kardeşe bir e, söz götür dedi. Mesela selam mı ilet dedi. Laf getiriyorsun burada. O da buna laf getir. Selam aleyküm selam. Benim de Kendisine dualarımı ilet dedi. Ne oldu burada? Bu da laf getirmektir. Ama bu hayırdır. Buradaki nemimeden kasıt, laf getirip götürmekten kasıt, ikisinin arasını ifsad etmek amacıyla laf getirip götürmektir. Heh, kötü amaçla, kötü gayeyle ikisinin arasını bozmak amacıyla laf, laf taşımak demektir. dedikodu dediğimiz şey Yok. Dedikodudan farklı bu. Yani mesela geliyor diyor ki, Naci falanca seni sevmiyor bak. Senin aleyhinde sürekli konuşuyor. Ona gidiyor, diyor ki ya Naci de senin aleyhinde böyle diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Veya bunun tersi, Naci onun hakkında bir kelime söyledi, o ona götürdü, taşıdı. O, o da ondan var. duydu, ona getirdi, götürdü. Arasını bozuyor. Efendim? Fitne i̇şte bu da fitneye fitne. sebep oluyor zaten. İki Müslümanın arasını ben bozuyorsun. Ben evet. Nemime iki kimsenin arasını bozmak amacıyla Laf taşımak demektir. Evet. İki, idrar, idrarın sıçramasından kaçınmama ve idrardan temizlenmeme. Evet. İdrarın yani insan küçük abdestini giderirken üzerine idrarın sıçramasına e, sıçra, e, sıçramasından kaçınmaması. Bu da kabir azabının sebeplerinden bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''İnne azabil kabri minel beul'' diyor cenab e, kabir azabının geneli idrardan da diyor. İdrardan sakınmamaktır. Dolayısıyla e, daha önceki dersle, e, dersimizde de e, Abdullah İbni Abbas'ın e, verdiği e, rivayet ettiği hadisle olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azap gören iki insanın kabri başında duruyor. Bunlar iki şeyden azap görüyorlar kendileri iki, o iki şeyi küçük görüyorlardı. Oysa o iki şeyi büyük günahtı diyordu Resul, diyor diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onlardan bir tanesi insanlar arasında laf getirip götürüyor, taşıyordu. Nemime nemime yapıyordu. İkincisi ise idrarından sakınmıyordu diyor. Yani bevlinden sakınmıyordu. Evet. Üçüncüsü üç insanların etini yemek demek olan gıy, gıybet. Evet. insan insanın etini yemek Demek olan gıybet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ölü kardeşinin etini yemeyi, yemek olarak tasvir ediyor bu olayı. Yani bir insan ölü kardeşinin etini yiyebilir mi? Değil ki hayatta olan birisinin ölü kardeşinin etini yemek. Durmayın, gıybet. Durmayın. Yani gıybet etmek. Çekiştirmek. Müslüman kardeşini çekiştirmek. Velev ki o kız kardeşinde o haslet olsun. Yani bir kardeşin bir kusuru vardır. Başka yerde onu zikrettin, böyle böyle. Kardeşinin gıybetini ettin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabe öyle demedim mi? Ya Rasulullah söylediğimiz husus kardeşimiz de varsa dedi, eğer dedi öyle yaparsan, onu bühtanda, yani gıybet etmiş olursun. Yoksa, ona iftira etmiş olursun dedi. İhtepte, o, e, e, gıybetini yapmış olur. Eğer onda yoksa, onu bühtanını, yani ona iftira etmiş olursun dedi. Yani, gıybet ettiği zaman bir insan, ya diyor ki ben hak söylüyorum arkadaş diyor, söylediğin zaman gıybet etme arkadaş dediğin zaman ya ben yanlış söylemiyorum ki, olan şeyi söylüyor bu ona, olan şeyi söylemen gıybettir. Olmayan şeyi söylediğin zaman bu iftiradır. Müslümanlar çoğu söylediğin zaman arkadaş gıybet etme dediğin zaman ya ben doğruyu söylüyorum kardeşim iftira etmiyorum diyor. Zaten iftira ettiğin zaman günaha daha büyük oluyor. Yani hocam gıybet yani kardeşinin hoşlanmadığı Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gıybeti de tarif ediyor bize zikruke ehake bime ikrah diyor Müslüman kardeşini hoşuna gitmeyen şeyle zikretmendir, anmandır Müslüman kardeşini hoşuna gitmeyecek şeyle anmandır Hazreti Ayşe birisine kısa boylu diyor ya Evet adamı. Ayşe radiyallahu aleyhi yani ve Bunda bir kelime yok normalde ama Allah Resulü diyor ki etini yedir diyor evet. <gülüyor> Dönümcüsü evet. zina Evet. O zina hususunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, İmam Ahmed'in rivayet ettiği Müsned'in rivayet ettiği uzunca bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eee Cündüb radıyallahu teala an cündüb, e, neydi? Abdullah ibn Cündüb müydü? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra farzını kıldıktan sonra bize yüzünü döner. Aranızda, içinizde rüya gören, gece rüya gören var mı diye sorardı diyor. Biz de bir gün bize sordu. Hayır dedik. Ama ben gördüm dedi. Anlattı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun bir rüya. O rüyalardan, o rüyanın içerisinde beni tabi rüyanın, rüyanın başında diyor ki, iki kişi geldi beni, aldı bir yere gönderdi yola çıkardılar bir yere gittik diyor sırasıyla bir kaç yere uğruyorlar bunlardan bir tanesi dar bir ağzı dar içi karnı geniş tandırın başına geldik diyor baktık içinde diyor öyle sesler var ki diyor gürültü anlaşılmaz sesler var diyor geliyor çıkıyor haykırışlar var diyor altlarından ateş verildiği zaman diyor yukarıya çıkmaya geliyorlar çıkmaya çalışıyorlar ama çıkamıyorlar ağzı dar olduğu için küp gibi altı karnı geniş ağzı dar çıkamıyorlar Tenur, Ten işte diyor ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mehazı diyor hadiste intalık intalık diyor o iki e, şey melek yürü diyor gidiyorlar en sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kısa'nın sonunda diyor ki hadi peki diyor bu şimdiye kadar görmüş olduklarını bana anlatın diyor Olur diyor, bu kısayı, bu dar e, yeri, yani tandırda azap görenler kimlerdir diyor. Onlar ümmetinde zinakarlardır diyor. Onlar zinakarlardır, yani çırıl çıplak kadınlar ve erkek, erkekleri görüyor. Tandırın içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar zinakarlardır diyor. Affedersiniz, fercilerinden ateş verildiği zaman, can havliyle yukarıya çıkmaya çalışıyorlar. Ama çıkamıyorlar. O şekilde kıyamet kopuncaya kadar azap görecekler. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hadisin sonunda diyor ki kıyamet kopuncaya kadar bu zikredilenler bu şekilde azap görülecekler. Evet. Beşincisi faiz demek. Evet faiz de yine bu hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisi e, nehrin kenarında Nehrin içi kıpkırmızı kana bulanmış bir nehirde bir adamı yüzerken görüyor. Adam diyor sahile yanaşıyor. Tam çıkacak diyor. Sahilde birisi var diyor. Taş alıyor ağzına. Veriyor diyor. Nehrin ortasına gidiyor diyor. Tekrar geliyor. Çıkmaya çalışıyor. Tekrar taşı veriyor diyor. O şekilde o da azap görüyor. Kıyamete kadar. Bu kimdir diyor. Hadisin sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Faiz yiyen yiyenlerdir diyor. Faiz yiyen o şekilde azap görecek o nehirde. <gülüyor> evet. kabir, kabir azabından kurtulma vesileleri. Kabir azabından kurtulma, azaba sebep olan şeylerden uzak durmakla olur. Yine ciddiyet ve sabırla Allah'a itaat etmek. Nefis muhasebesini devamlı yapmak. Allah yolunda sınır bekçiliği yapmak. Tebârake yani mülk suresini okuyup ezberlemek. Zira bu surenin kabir azabına engel olduğu nakledilmiştir. Hususlarında gayret sarf etmekle mümkündür. Kabir hmm. nimetleri sadık müminler, müminler içindir. Nitekim Elbera bin Azib radıyallahu anh'ın kabrinde iki meleğe cevap veren mümin hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadiste bu husus ifade edilmiştir. Gökten bir münadi, kulum doğru söyledi diye seslenir. Şu halde ona cennetten döşek hazırlayın onu cennetten giydirin ve onun için cennette bir kapı açın. Cennete bir kapı açın. Bunun üzerine cennetin hoş kokusu ve güzelliği o kula ulaşır ve gözünün görebildiği kadar da kabri ona genişletilir. Evet, kabir nimetleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisinde belirttiği üzere sadık müminler içindir. Allah-u Teala onun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirecek. Suresini evet. Kabir nimetlerine e, na, nimetlerine nail olmanın vesileleri nelerdir? Bunların e, bunların başlıcaları Kur'an ve sünnete tabi olmak. Allah ve Rasulü'nün isteği emri doğrultusunda yaşayıp hayatını ona göre tanzim etmek. Yine Mülk Suresi'ni e, hakimin rivayet ettiği Abdullah İbni Mesud'dan rivat ettiği hadiste olduğu üzere Mülk Suresini bolca okumak kabir azabından kurtulmanın sebeplerinden bir tanesidir. Evet bugünkü dersimizi burada noktalayalım kardeşlerim. Efendim? Gelecek haftaki dersimizde inşallah yarım saatimiz oldu Allah hepinizden razı olsun.